Gözlerin en iyi bir şeydi Benazir, en iyi bir şeydi. Fitneden fidye alırdım ben onlarla, onlarla ben çok yakışıklı bir herif olurdum. Seviyorum seni iyisin, bunu iyi işit, seviyorum seni iyisin. Sen cihanın bir yurdunun bir bucağında, oturduğun linç edilmiş bir minderde, o zemberek esmerliğiyle öylece durursun, bu bana yeter. Bu bana yeter diyorum, iyi işit, bu bana yeter, ben bundan bir kısmet alırım. Hükmü düşer metni kutsalın, amen poğyanın sesinden kelam dinleriz sonra. Neden olmasın, dinleyelim Benazir. nazir, inleyelim lisanımızca. Gezmelere çıkaralım gökyüzünü ve özeti olsundur ki ölüm çok loş bir akıbettir. Ve politikayı zul addeder hamavet. Yalanın nihayeti hüsrandır. Tenzih ederim seni. Seni tenzih ederim. Sen ki ben de bir hira hurisi. Çok net görüyorum seni iyisin. Bir bağ yolunda azığımda haşlanmış yumurta ve kırmızı soğan... İçimde ölmesine ihtimal vermediğim bir anne. 14 yaşında bir iyi çocuk. Ve bu, cennete giden patika. Çok aheste koşuyorum seni, iyisin. Sen iyisin, ben bunu bilmişimdir. Bu varlık endişesinden kurtarıldığım ay ışığında atlanmış gece. Ve sabah ne candan karşılıyor beni. Elbette seni... Abdest almak ne ferah şeydir benazir. Kalk ki iyileşelim. Kalk ki bir serçenin kalbiyle vuralım nasın fikrini. Ve yıldızlar. Yıldızlar göğün göğsünde Allah'ın şarkıları gibi. Gözlerimi, gözlerimi bir gize taşırlarken kalifiye bir acemi olarak ben bir yufka ekmek kadarım. Kadarımdır. Olabildiğince hoş oluyorum seni iyisin. Sanki sabah sıfır dört sularında fena mavi bir gülsün. Yaşamak için en ideal mezarlıksın Benazir. En olağanüstü hal. Bütün kedilerin ölsün. Şimdi bunca nitelikli yaralarımızla birlikte bir hayat sürmek değil bizimkisi, bir hayat sürünmektir Benazir. Madem ki kalbimiz göğsümüzde dölek durmuyor, dölek durmuyor gözlerimiz senin karşında. Çıkarabilirsin onları kafeslerinden. Yapabilirsin bunu pekala. Olmaz sana zerrekini. Sen Allah büyük olduğu için güzelsin ben azir. Ben Allah güzel olduğu için çirkinim. Şimdi bu bağ yolunda ben azir. Yolumdan çekilse dünya. Çekilse kaygıdan yaratılmış ilahlar, Sırtımı berrak bir yaşanmışlığa dayasam, Sırtımı ve sırtımın sırrını ne ferah bir gök olsa, Ve ciğerlerimde nefesinden damatılmış bir cennet ırmağı, Bunlar hep olmuş, hep olağan, hep olacak şeylerdir. Şimdi Benazir, şimdi itaat kuşanmış bir hitapla ve dahi bir inatla buyur ve inzivaya çekilmeden önce gözlerin bir tebliğ edasında ki böyle olmasa da olur ve dahi bir sanatla buyur. İyisin değil mi? Ve bunu bütün seçkin köprü altlarına duyur. Umut ki Tanrı'nın yeryüzündeki tek vekilidir Benazir. Çok müreffeh ölüyorum seni. İyisin.